Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Pek Aziz ve Değerli Kardeşlerim Anlatacağım konu bir kadın temettü hacından daha kolay olduğu için Kıran haccı yapabilir mi? Konumuz bu soru Beraberinde yaşlı kadınlar olan bir adam için temettu hacı mı temettuh hacı mı yoksa kıran hacı mı daha faziletlidir? Çünkü kıran hacından hacında hacın sayı saykıt sakıt oluyor. Yine bir kadın kıran hacında İfada tavaf ile veda tavafını birleştirebilmektedir. Böylelikle yaşlı kadın için bu daha kolay olmaktadır. Yaşlı kadınlara temettu haccını yoksa kıran haccını mı tavsiye edersiniz? Cevap Hamd yalnızca Allah'adır. Şüphesiz zamanımızda önce umrenin tavafı ile umrenin sayını daha sonra hacın tavafı ile hacın sayını eda etmek ardından da veda tavafını eda etmek hacıların pek çoğuna eğer temettü hacıları ise çok zor gelmektedir. Bundan dolayı bazı kadınlar kıran hacısı olmayı uygun görmektedirler. Buna göre bazı kadınlar Mekke'ye ulaştıkları zaman Kudum tavafını yaptıktan ve hac hac ve umrenin sayını yaptıktan sonra ikinci defa say yapmamaktadırlar. Bu yönden kıran haccı temettu hacından daha kolay olmaktadır. Aynı şekilde kıran haccı başka bir yönden de temettu hacından daha kolay olmaktadır. Çünkü bir kimse Kıran haccısı olduğu zaman tavafı hac bitinceye kadar erteleyebilir. Yani kudun tavafı ile sa'yı yapmayabilir. Aksine sadece hac ve umreye birlikte niyet eder. Daha sonra minaya gider ve hacını tamamlar. Bundan sonra kolayına geldiği şekilde ne zaman isterse tavaf ve sa'yını yapar. Hatta tavaf ve sa'yın Zilhiccenin 13. gününe kadar, gününde sonraya veya 14 gününden sonraya veya 15 gününden sonraya veya yahut da ayın sonuna kadar erteliyebilir. Böylelikle kıran hacı temettu hacından şu iki yönden daha kolay olmuş olur. Birincisi kıran hacında sadece bir tavaf ve bir sa'y vardır. İkincisi, Kuran hacısı Mekke'ye ilk ulaştığında Beytullah'ı tavaf etmeyebilir ve Safa ile Merve arasında say yapmayabilir. Aksine Mina'ya gider ve haccını tamamlar, ne zaman kolayına gelirse tavaf ve sayını yapabilir. Buna göre şöyle diyebiliriz, eğer bu şekilde yapmak daha kolay ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İki şey arasında tercih yapmak durumunda kaldığı zaman günah olmadıkça o iki şeyden en kolay olanını tercih ederdi. Kıran hacını tercih etmekte ise günah yoktur. Aksine Kıran haccı hac, hac menasikinin üç türünden birisidir. Böyle yapmakta yapmak bir kimse hem umre hem de hac yapmaya nail olmuştur. Ayrıca Kurban kesme sevabına nail olmuştur. Çünkü temettü hacısı kurban kestiği gibi kıran hacısı da kurban kesmektedir. Evet bu fetva İbni Usaym'in cilt 2 sayfa 58 ve 60. sayfalarında bu geçmiştir. Cilt 22 sayfa 58 ile 60 sayfaları arasında geçmiştir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأسحابه أجمعين